Allah bir kuluna teyfik edecekse eğer, bazen böyle uyandırır. Fenalı ayet gelerek tak edersen, bil ki melaikenin sana verdiği ilhamdır. Bak dikkat edin, diye konuşuyorum. Mesela fenalı yapacaksın, ayet aklına geldi, yahut hocanın söylediği söz aklına geldi, bu melaikenin sana ilhamıdır. Eğer ya selam ismiyle sana böyle bir ilham gelirse, bilir ki Allahü Teala hitap etmiştir. Bunu da böyle bir. Ya selam ismiyle gelir, sana bu Hakk'ın ilhamı. Ya selam ismi ondan sonra arkadan söylerler. Sessiz, sessiz, cihetsiz olur bu iş. Harflen, sedalan, saplan değil.